Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Yayın masamızdaysa Feryal Kabil bizlerle birlikte. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hemzemin'in başlığı da bugünün anlam ve önemine ithafen iletişimin moru. Bugün sosyal fayda iletişiminde cinsiyetçilik üzerine konuşuyoruz. Evet, konumuz iletişim olduğu için de doğal olarak iletişim sektörü ve reklam sektörü üzerinden konuşacağız. Tabii işin çok fazla boyutu var ama biz kendisi, bizi ilgilendiren, bizim programımızı ilgilendiren tarafı burası olduğu için buradan bakıyoruz. Şimdi bu reklam denilen şey aslında bir nevi bir ayna, zamanın ruhunu gösteren bir şey. Kendi başına bir durum ürettiği, mevcut durumları değiştirici güce sahip olduğu iddiaları da var... Bu ee, sadece toplumun mevcut halini yansıttığı iddiaları da var ama her iki durumda da bizim konumuzun içinde, bugünkü başlığımızın içinde her iki durumda da e, reklam sektörünün ortaya koyduğu e, ürünlerin buradaki cinsiyetçiliğini yansıttığı, cinsiyetçiliği yansıttığını söylemek e, mümkün oluyor. İster kendisi cinsiyetçi olsun ve cinsiyetçilik üretmeye çalışsın, isterse de e, ortaya çıkarttığı ürünlerde sezdiğimiz cinsiyetçiliklere bakarak toplumsal durumu algılayalım. Sonuçta buradan okuyabiliyoruz toplumlar yani reklamın e, yaptığı iletişimin yaptığı e, şeylerden okuyabiliyoruz. Şimdi bir markanın algısını ve o markaya karşı tüketicinin tutumunu değiştiriyor. E, ama bu bu marka ile ilişki üzerinden giderken reklam e, bunun toplumsal kaynaklarına, toplumsal e, alanlara nasıl sirayet ettiğini çok da e, ettiğine çok da e, bakmıyor. Bunu çok da önemsemiyor. Dolayısıyla derdi deterjan satmaksa cinsiyetli iş bölümü içinde anneler çamaşır yıkarlar... ...şeyinden yola çıkarak, yaklaşımından yola çıkarak bunu yapıyor. Derdi güzellik ürünü satmaksa kadınlar güzel olmalılar... ...çünkü erkekler onları güzel ister kalıbından yola çıkarak davranıyor. Bazen bu yola çıkmayı aşıyor, doğrudan doğruya bu durumları üreten şeyler, fikirler ortaya koyuyor... ...bunun büyümesini sağlayacak, bunun yayılmasını sağlayacak şeyler yapıyor. Bence daha da önemlisi... ...özellikle yeni gelişen toplumlarda... ...gelişmiş toplumlardaki bu varılan durumu o toplumlara aktarmakta kullanılıyor ki... ...en tehlikeli, tehlikeli olanı bu. Zaten doğal olarak o toplumun içinde... ...kadının toplumsal cinsiyet rolleri farklı gelişmişse... ...var olan toplumda... Buna dışarıdan başka bir ithal toplumsal cinsiyet rolü geçirdiğinizde o farklılıkların da üstünü kapatmış oluyorsunuz. E, yardımlaşmanın olduğu kadın erkek arasındaki günlük hayattaki e, işlerin paylaşılarak yapıldığı bir topluma siz e, çamaşır makinesi satacaksanız annenin görevi <gülüyor> çamaşır yıkamaktır diye satmaya başladığınızda burada bu düşüncenin de önünü açıp öbür düşünceyi baskılıyorsunuz. Bu tek başına... ...bir güç gösterisi ya da tek başına her şeyi değiştirecek bir şey değil ama... ...birinin sesini kısıp birinin sesini açtığınızda... E, ...bunlardan sadece birine destek vermiş oluyorsunuz. 20'lerde e, reklamcılık işte yüzyılın başında biraz ortaya çıkan hmm. bir şey. E, 20'lerdeki ürünlere baktığınızda çok ağır bir cinsiyetçilikle karşı karşıya olduğunuzu görüyoruz, olduğumuzu görüyoruz. E, hatta kadını toplumsal hayatın içine katmakta önemli roller üstlendiği düşünülen... ...bazı dönemler var ki... ...bunlar da cinsiyetçilikten kaynaklanan... ...şeylerle ele alınıyorlar. İşte kadınlara... ...sigara içirmek kadının gücü olarak... ...gösteriliyor ve... ...daha fazla sigara satabilmek için... ...şirketler... ...bu güce sen sahipsin demek üzere... ...bir şeyler anlatıyorlar. Bu bir yandan... ...feminizminde... Öyle kullandığı önemli argümanlardan biri kendi başına güçlü olduğu, kadın gücü diye bir kavramın var oldu. Ama öbür taraftan da ticari pazar için kul kullanılan bir şey. E i̇şte demin söylediğim, başta söylediğim var olanı ya güçlendiriyor ya zayıflatıyor. Evet bunu yapıyor ama bunu hep pazar koşulları içinden yaptığı için ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bazen şeyin e, kadın mücadelesinin gücüne güç katacak bir adım atıyor. E, ama bu da sonuçta insanların sağlığını bozan bir adım olarak gerçekleşiyor bu da işin öbür tarafı. Bazen de tam tersini yapıyor. Ee, çok bilindik şeyler var biliyorsunuz yani ev kadınları böyle elektrikli süpürgeyi kullanmaya başladığında birdenbire dünyanın en mutlu haline geliyorlar. Zaten ev kadını kavramının kendisi tartışmalıyken bir de böyle onu alıp e, günlük hayatın içinde çok muteber ve e, varlığını yeniden üretmesini sağlayacak bir şekilde tekrar sunuyorsunuz. E, şöyle bir şey oturuyorum ben mesela çoğu erkek güzel mi e, diye sorma şey zeki mi diye sormaz güzel mi diye sorar o yüzden bunu alın güzelleşin kozmetik, falan, diyen İlan. kozmetik ilanları evet bunlar 100 yıl başından üstelik yeni <gülüyor> değil yani e, giderek feminist mücadele güçlendikten sonra durum biraz değişiyor bir denge ortaya konuyor ama e, sonuç itibariyle o denge de öyle bütün hayatı değiştiren bütün hayatı alt üst eden bir denge değil demin söylediğim gibi birinin sesinin daha açık olduğu bir ortamda feminist hareketin sesine ne kadar yüksek çıkarsa çıksın, diğerinin sesinin azaltılmadığı durumda her daim eşitsizliği üretmeye devam ediyor. Kitle iletişimi adı üstünde, kitlelere konuşuyorsunuz, kitle halinde konuşuyorsunuz, korkunç bir güce erişiyorsunuz, herkesin duymasını sağlayabilecek bir şeye erişiyorsunuz ve insanların da genel olarak duydukları, herkesten duydukları şeylerin doğru olduğuna dair bir algısı var. Hani bu bir şeydir, toplumsal ...durumdur diyeceğim bunu ama hani bilinen bir şeydir. Yani sosyolojide en yaygın kullandığımız, en yaygın bildiğimiz şeylerden biridir. Genelleşmiş olan bir iradeye tabi olduğu varsayılır bu genelleşmiş olan. O iradenin parçası olmak için de bir pozisyon alınır. Ya i̇çinde olmayı ya dışında olmak tercih edilir. Dışında olmak da küçük kalmak. Bir ana akımların, büyük grupların dışında olmak anlamına geldiği için... ...her zaman büyük grupların içinde olmayı tercih eder. E, toplumlar diyeyim ona, kitleler. E, siz büyük grup olarak kadınlara yönelik ayrımcılık yapan ilanatlar giriyorsunuz. Dolayısıyla insanlar da onun için de yer alıyorlar. E, kendi doğal şeyleri üzerinden, refleksleri üzerinden. Ve muhalefeti örgütlemek, tersini söylemek... E, ...bu söylenenlerden yeni bir söylem, yeni bir diskur çıkartmak da... ...başka bir zorlanma alanına dönüşüyor o zaman. Şimdi marka dünyası üzerinden konuşuyoruz ama bu işin sadece marka dünyasında kaldığını düşünmek ciddi bir hata olur. Ee, geçmişte kaldığını düşünmek de öyle. Çünkü bir yandan da argümanlar işte 40 yıldır bu meseleyi konuşuyoruz 50 yıldır ve bunun üzerine çok ilerleme kaydettik diyen argümanlar da var. Ee, her ikisi de aslında hata çünkü hemzeminde sıklıkla verdiğimiz örneklerden görebiliyoruz ki... Toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyetçi dil sivil toplumun iletişimine de en az marka dünyası kadar sinsice sızmış durumda ve orada çöreklenmiş olarak bizleri bekliyor. Yani yağmur ormanlarını kurtarın derken espri olsun diye sıkı birer kadın ve eşcinsel stereotipi yaratan ve sonuna bir de cinsiyetçi hakaret iliştiren sivil toplum kuruluşu. Bağış kampanyasını anne şefkati üzerinden kurgulayan sonra da kadınları başka bir alana yerleştirmeyi aklın ucundan bile geçiremeyecek hayırsever bir kuruluş. E, lüfer balığını kurtarmak için yola çıkan kampanyasında dikkat çekmek uğruna erkeklik kriterlerini yeniden üreten sivil toplum kuruluşu. Kurumsal sosyal sorumluluk işi yapacağım derken iklim değişikliği meselesini striptiz yapan kadınlarla anlatmaya kalkan ajans. Yani bu <gülüyor> bir nefeste saydıklarım bunlar ama bunların o kadar çok var ki günümüz değişiğiyle söylersek var böyle şeyler. Ve 1920'lerden beri de devam ediyor. Ee, o dönemden beri değişen ve olumlu olabilecek noktalara bakarsak artık cinsiyetçilik en azından böyle gururla ve kör gözün parmağına olarak değil... ...daha sinsi yöntemlerle hayatımıza sızmak zorunda. Ee, bu mesele üzerine bir duyarlılık gelişmiş vaziyette ve hem markalardan hem sosyal fayda kampanyalarından... Kadınlar için, kadınlar için cinsiyetçilik ve diğer kadın meselelerini ki bu meselelerde sadece cinsiyetçi söylem, cinsiyetçi değil ve toplumsal e, değil. Bunların ayrıca işte kız çocuklarının eğitimi, bilim ve matematik eğitiminde çocuklar eşit işe eşit ücret gibi alt dallarda pek çok kampanyayı bir arada söylüyoruz. Daha fazla kampanya geliyor artık. Rov bir iletişimci olarak sana sorayım ben. Hem bu dönüşümü bu süreçteki dönüşümü iletişimdeki nasıl e, anlatırsın hem de ya nasıl oluyor da hala oluyor? Ya e, nasıl oluyor da hala oluyor'nun cevabı e, çok açık aslında e, çünkü tekrar tekrar üretiyoruz bu varlığı bu e, toplumsal cinsiyet rollerini bu paylaşımı tekrar tekrar üretiyoruz yakın zamanda bir makale okudum yani e, bugün Kadınlar Günü e, Dünya Kadınlar Günü olduğu için ...daha fazla muhtemelen bu konuya duyarlı dinleyicimiz vardır. Onların bir kısmı bunu biliyorlardır belki ama ben yine de bir bilmeyenler için hatırlatayım. Söz kesmeler üzerine bir makaleydi bu. Kadın ve erkeklerden oluşan karma gruplarda... ...kadınların sözleri bir oturumda, bir muhabbet oturumunda diyeyim, sohbet oturumunda... ...kaç kere kesiliyor, erkeklerin sözleri kaç kere kesiliyor diye bir şey yapmışlar... Hatta sadece bunu yapmakla kalmamışlar. Demişler ki ya bir bakın etrafınıza bakalım siz ne yapıyorsunuz? Ya çok utanç verici sonuçlar. Hakikaten hani e, ben kendi hayatımda dönüp baktığım zaman e, bunu daha fazla erkekler olarak kadınların sözünü daha fazla kestiğimizi fark ediyorum. Dönüp baktığımızda bunu görüyorum. E, şimdi böyle bir turnusoldan yoksunduk bugüne kadar. Bu, bu makale bana böyle bir turnusol verdi elime ve e, bu ışıkla değerlendireceğim buradaki şeyi. ...ne kadar samimiyim, ne kadar e, bu alanda adım atmak istiyorum... ...biraz da ona da bağlı buradaki <gülüyor> değerlendirme ama böyle olacak. Dolayısıyla böyle turun sollara sahip olmak gerekiyor. Yani feminist hareketin varlığı bu turun solları ortaya çıkartıyor... ...önümüze seriyor ve samimiyet testi olarak karşımıza getiriyor bunu. E buyur yani işte hodri meydan eğer e, e, bu toplumsal cinsiyet rollerinin... ...dönüşümüne inanıyorsan e, bu dönüşüme inanan bir insan olarak... Neden bir erkeğin iki kez bir kadının dört kez kesiyorsun bir konuşmada sözünü sorusunu senin üzerine asıyor ve bu soruyu sana soruyor. Böyle pek çok şey var yani bu toplumsal cinsiyet rolleri içinde fark etmeden üstlendiğimiz ve tekrar tekrar üretilen. Bu rolü aslında toplumsal roller üstlenen daha doğrusu toplumsal hiyerarşide yukarıya çıkan kadınlar da zaman zaman yeniden üretiyorlar. ...yani iktidarın bir tür erkekleşmesi gibi... ...hani politik bir alan sonuç itibariyle... ...bu bir politik tahakküm alanı... ...bu tahakküm alanında savaş varsa... E, ...savaş erkekçil bir şey... E, ...savaşı yönetmek üzere bir ülkenin... ...başbakanı ya da... E, ...başkanı ya da herhangi bir dışişleri bakanı... ...bir şeyi yöneticisi olan bir kadın orada konuşmaya... ...başlıyorsa da savaşın diliyle konuşmaya başlıyor... ...onun ürettiği dil... ...mevcut toplumsal cinsiyet rollerinin dili oluyor... ...yani e, işte... ...insan öldürmekten... ...çekinmek, insan öldürmekten uzak durmak... ...korkaklık diye kodlanıyor mesela. İnsan öldürmek başka ko kodlarla ifade ediliyor işte bu. Dolayısıyla buradaki var olan şey... toplumsal cinsiyet rol tekrar tekrar üretiliyor. Her seferinde sorgulamadan... ...her seferinde bunun nereye gittiğini... ...nereye gideceğini önümüze alıp koymadan... ...bu tekrar tekrar üretimden kurtulamayız. Şimdi senin soruna gelirsek uzun bir giriş oldu ama... E, ...iletişimciler bunu neden yapamıyor? Böyle şeyler yapmıyorlar çünkü. yani Her seferinde bunu önüne koymak ve bundan şey yapmak gibi dertleri yok... ...iletişimcilerin çoğunluğunun. E, iletişim sektörünün de bir sektör olarak böyle bir derdi yok. Yani kendisine böyle bir rol biçmiyor. E, kitle iletişiminde bir hedef belirliyor. Bu hedefe en kısa yoldan gidebilecek araçları yaratıyor. Bu araçlarda da mevcut e, rolleri nasıl kullanıp kullanmadığına çok bakmıyor. E, i̇şte mücadele biraz... Politik mücadele, feminist mücadele biraz neye bakması gerektiğini gösterdikçe bakmaya başlıyor. Ama onun orada da öncü çıkışlardan daha çok topluma genelleşmiş durumlara bakmaya başlıyor. Yani şu an tam bir gerçekliği ifade etmediğini biliyorum ama... ...kadın yerine bayan sözcüğünün kullanılmaması ile ilgili yapılan kampanya... ...örneğin gazetelerin bir kısmında bunu kullanmama eğilimi oluşturabiliyor. Oluşturduğu, oluşturmadığını biliyorum şu an ama örnek eğilimi olsun eğilimi oluşturmaya başlatabiliyor. <gülüyor> Eğilim oluşturmaya başlatmak üzere ilk çabaları vermek <gülüyor> <gülüyor> vererek falan diye konuşabiliriz. E, bir, bir, bir şey bu yani e, neredeyse toplumsal genetiğimize sinmiş bir durum ve bu toplumsal genetiğimize sinmiş durumdan kurtulmanın yolu da tekrar tekrar sorgulamak ve bence daha da önemlisi bu şeyin içinde var olan ...eşitsizliğin eşit olmayan nesneleri haline gelmiş olan kadınlara daha fazla inisiyatif... ...daha fazla söz, daha fazla şey karar verme yetkisi ve daha fazla hata yapma özgürlüğü daha da ötesi. Yani vermek gerekiyor. Çünkü zaten bir de bu hatada çok acayip bir kavram. Hani kimin neyi doğru yaptığı, neyi hatalı yaptığı normlara göre değiştiği için... ...ben hatayı gerçek anlamında da söylemiyorum ama... Topluma konuşurken de böyle de konuşmak. Evet ya kız çocuğunuz daha fazla hata versin. ne var bunda bırakın önü açılsın inisiyatifini kendi hayatıyla ilgili kararları kendisi versin diyebilmeliyiz. Böyle bir şeyden bakmalıyız. İletişimciler bunun neresinde duruyorlar aslında toplum neyse onu yansıtıyorlar işin şey tarafı doğru tarafı yani. Şimdi kötü örnekler üzerinde konuşmaya başlarsak benim tansiyonum dışında başka sorunlarla da karşılaşacağız. Bunlardan bir tanesi de bize sonsuz bir program zamanı gerekmesi olacak. Bu nedenle bu program için dedik ki en iyisi cinsiyetçilik karşıtı, toplumsal cinsiyet rollerini zorlayan güncel kampanya örneklerine bakalım. Zaten üç tip şey var, sözüm evet. kestim. <gülüyor> <gülüyor> Ama programcıyım hakkım var. <gülüyor> <gülüyor> e, şaka bir yana zaten üç tip şey var, kötü örnekler var iyi örnekler var. Bir de zararsız örnekler var. Kötü örnekler böyle balyayla yani. Hani 100 örneğin içinden 95 tanesi kötü örnek, bir tane zararsız buluyorsunuz. 4'te iyi buluyorsunuz. O yüzden iyi örnekler ve diğerleri diye böldük biz yani. <gülüyor> Şimdi bu alana baktığımızda tabii ki çok güçlü sivil toplum kampanyaları görüyoruz ama bunları gördüğümüz gibi e, yılların hatalarını, ayıplarını hatta bazen belki de suçlarını temizlemek üzere sağlam sosyal sorumluluk kampanyaları yapan markalarla da karşılaşıyoruz. Aslında bu alanda hemen hemen her yerden gelen bir takım çıkışlar var ve bu çıkışların bazıları gerçekten çok da güçlü etki yaratıyor. İlk örneğimiz Türkiye'ye ayağı da olan uluslararası bir kampanya. Bir hijyenik ped markasının kampanyası. Dilesinmiş cinsiyetçiliğe karşı bir kampanya düzenlediler. Ee, bir araştırma yaptılar. Yapılan araştırmada like a girl yani kız gibi kalıbının kadınları nasıl küçük düşürdüğüne yönelik örnekleri bir araya getirdiler. Sadece küçük düşürdüğüne değil kadınlara toplumsal cinsiyet rollerini nasıl bellettiğini de gösterdi. Çok çarpıcıydı aslında kampanyanın araştırma e, videosu. Biz stüdyoda önce kız çocuklarına sonra ergen ve yetişkin kadınlara işte kız gibi gül kız gibi e, koş nasıldır bunlar nasıl yaparsın diye soruyorlar. Erkek çocuklar ve erkeklere de soruyorlar aynı soruyu. Evet doğrudur ama asıl olarak ilk montajlanan gördüğümüz şeyde kadınları görüyoruz yani önce yetişkin kadınları görüyoruz sonra küçük kız çocuklarını görüyoruz ve çok çarpıcı bir sonuç var e, çünkü aynı soruya Henüz toplumsal kuşatma ile ele geçirilmemiş çocuklar son derece normal cevap veriyorlar. Yani kız çocuğuna kız gibi koştuğsun öyle deli gibi koşmaya başlıyor. İşte ee, işte kız gibi güldüyorsun normal hayatındaki gibi gülüyor. Fakat yaş ilerledikçe yani aynı soruyu, aynı e, talimatı ergen ve yetişkin kadınlara e, yöneltmeye başladığın zaman bu sefer kız gibi koş dediğinde ...kırıtarak koşmaya başlıyor. Tırnak içinde söylüyorum kırtarak meselesini. Ee, kız gibi gül dediğinde böyle garip bir kikirdeme çıkarıyor. Sonra da kendin gibi ol dediğinde de başka bir şey yapıyor. Bu bize aslında e, toplumsal rolün e, bir dil söylemi içinde nasıl e, belletildiğini gösteriyor. E, bu erkek e, çocukları ve erkeklere sorulan bölümde de e, durum çok daha vahim. Hani senin anlattığın bölüm kız çocuklarının kız gibi koş dediğinde insan gibi koştuğu bir bölüm. Burada erkek çocuklarına kız gibi koş deyince hakikaten onlar da kikirdeyerek falan koşuyorlar. Yani erkekler açısından durum hakikaten vahim. Erkek çocuğu da kız gibi kavramını bayağı normal yetişkin erkek gibi algılıyor. Ee, en azından kadınlar için bir şans var yani kendi hayatlarında başlangıçtan itibaren çocukluk çağında kendileri olabilmişler. Ama erkek çocuklara o şansı da vermiyoruz. Aslında kadın meselesi biraz erkek meselesidir de kadın sorunu biraz erkek sorunudur da. ...dediğimizde biraz miraz değil... ...o birazı atarak söylememiz gerekiyor... ...bayağı bildiğim bir erkek sorunu var yani orada... ...karşındakini dünyanın yarısını oluşturan bir nüfusu anlayamıyorsun... ...yani kız gibi koş deyince başka bir şekilde koşmaya çalışıyorsun... ...ve o gerçek değil... ...ve sen hani sekiz yaşında dokuz yaşında bir insan olarak böyle bir yerden başlıyorsun... ...biraz şey üzücü... ...yani ama bu kampanyanın bir şeyi var... ...sonradan evrildiği senin e, uyarımla notlarımı aldığım, aldığım bir şey. E, kampanya burada ortaya çıkan durumu tersine çevirmek üzere ikinci bir adım atıyor. Kız gibi kal kalıbını değiştiriyor ve bunu cinsiyetçi ve ayrımcı bir diskur olmaktan çıkartmak gerektiği üzerine kuruyor kampanyanın kurgusunu. Güçlendirici bir söyleme dönüştürüyor ve iddialı bir hedefe dönüştürüyor. Yani böyle kız gibi hashtag ile sosyal medyada e, bir kadının normal hayatta e, ...ne tür bir kadınlık kalıbına sığmadan, onun içinde davranmak zorunda olmadan yapabileceği şeyler üzerinden giden bir kampanya dönüşüyor. E, sen burada bize bir müzik sunacaksın bu kampanyanın Türkiye'deki ailele ilgili diye sana bırakıyorum. Şöyle. Evet, sosyal medyada da kız gibi hashtag'iyle ilerledi kampanya. Türkçesinde, İngilizcesinde like a girl hashtag'iyle e, ilerledi, kız gibi yap diyen... Türkiye yayında Nilkarab İbrahim Gilde rol aldı. Kampanyaya özel bir şarkı yaptı. O şarkıyı bir dinleyelim sonra kampanyayı değerlendirelim. Kız gibi gülme dediler. Kız gibi koşma dediler. Kız gibi yaptım, ne yaptıysam ben kız gibi yaptım, ne yaptıysam yapamazsın sen deseler de hem çocuk hem kariyer yaptıysam. O oh. Kız gibi yap sen ne yaparsan en iyisini yap sen ne yaparsan geçemez derler engelleri uçarsın kanatları açarsan oh, oh, oh, ah, ah, ah, Yenilmeyen kızlar gibi Yap, kahraman kız gibi yap ol kahraman kız gibi yap en iyisini yap. Evet. E, şarkının arkasından e, Türkiye'deki ayağının şarkısından arkasından bu kampanya üzerine biraz e, konuşacağız. Eee Burada toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl belirlendiği, kadın olmak veya erkek olmak rollerinin nasıl belirlendiği üzerinden gitmiştik. Hatta burada kız olmak gibi bir kavram da var. Yani kız gibi olmak, like a girl diye bir kavram da var. Türkçe'de biraz amiyane tabiriyle karı gibi gülme vesairesi de vardır bunun. Yani kız gibi koşma ama karı gibi de gülme. Özellikle evet, kadınların yaptığı biçimde yapmamak bir şeyi doğru yapmak gibi daha çok algılanıyor. Karı gibi kırıtma, karı gibi sırtma falan diye giden böyle bir şey var. Şimdi burada benim söylemek istediğim bir şey var. Bu ürün yani bu kampanyaya üstlenen ürün aslında kadınlara yönelik bir pazara sahip bir ürün. Dolayısıyla kadınların toplumsal hayattaki güçlenmesi bu ürünün işine yarıyor. Yani pet kullanımını daha özgürce ifade edebilmek, daha rahat alabilmek, arkadaşları arasında bunu daha rahat konuşabilmek, daha kolay seçebilmek, hangi ürün alacağı vesaire gibi... Daha pazara dönelik kavramlar üzerinden bakmaya e, çalışırsak böyle bir durumla karşı karşıyayız. Aslında bu yine vahim bir şeye işaret ediyor. Yani e, kadın özgürlüğü veya kadın kimliğinin içinde bulunduğu durumla ilgili e, bir e, kampanya yapacaksa ticari bir kampanya şey marka. ...o kampanyanın yine kendisine olan faydası üzerinden bakıyor. Yani bir ürün satacak. Sonuç itibariyle sana kız gücünü kullan diyor ama... ...kız gücünü kullanarak da onun alacağı ürünü almanı... ...veya onun markasına sempati duymanı sağladığı için bunu yapıyor. Kötü bir şey değil. Buna karşı değilim yani. Böyle bir şey olmaz falan demiyorum ama... ...buraya da ışıkları koymak, şey yapmak, tutmak lazım. Tabii kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları ile ilgili özel bir program yapmıştık. O programda bunların sahipleri, dinamikleri ve nasıl olması gerektiği ile ilgili de çok konuşmuştuk. Ee, ama bu kampanya özellikle bunun çok da, bu çerçevenin çok da dışında kalan bir kampanya değil. Yani nasıl olması gerekliliğine baktığımızda kör gözün parmağına değil... ...en azından bir toplumsal soruna parmak basan... Ve o parmağa basarken de bir takım işte diğer kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarında gördüğümüz problemleri görmeyen, görmediğimiz bir örnek olarak burada var. Vallahi daha iyi bir örnek var bence. Ee, kadın sorunu erkek sorunudur da meselesi üzerine giden daha iyi bir örnek. İspanya'dan bu bir deterjan markasının kampanyası. İşte burada ters köşe var gerçekten. Ee, bir tane evde bir yaşlı adam yani baba yaşında böyle 65-70 yaşlarında bir adam evde konuk. ...evin e, hanımı diyeyim... ...eve koşarak geliyor... Ken ...kenarda gazetesini okuyan ya da bilgisayarıyla oynayan bir eşi var... ...onun kahvesini yapıyor... ...çocukların oyuncaklarını topluyor... ...çamaşır makinesine çamaşırları atıyor... ...bulaşıkları üstlerini sıyırıp bulaşık makinesine atıyor... Falan. ...evin içinde bir koşuşturmadır gidiyor... ...ve baba e, düşünmeye başlıyor... ...canım kızım diyor... ...ben seni çok seviyorum, seni çok iyi yetiştirdim... ...bak her şeyde koşabiliyorsun... ...bir yandan kariyer yaptın, bir yandan da evini çekip çeviriyorsun... ...ama diyor... ...işte böyle öğrettik biz herhalde diyor yani... Bu, bu, ...bütün bunları bir kendi başına yapmış olman ve bunun hiç acayip gelmemesi sana bana, benim için acıtmaya başladı diyor. Muhtemelen kocan da diyor iyi bir insan ona da herhalde babası böyle öğrettiği için orada oturuyor sen bütün bu telaşenin içindeyken diyor. Ama artık bu değişecek diyor. Bu arada kadın babası evine misafirliğe gelmiş ona bir uçak bileti veriyor işte babacım dönüş biletin diyor falan. Ee, adam geriye dönüyor... Ve evde karısının ev işlerine yardım etmeye başlarken ve bu e, okunan üst sözün devamını e, dinleyerek ama bu bir yerden kırılmalı. Ben artık e, bu yaşta bile olsa annenin hayatındaki yükü paylaşmaya dönüyorum. Sen de işte eşine de bir mektup yazdım sana da bu mektubu bırakıyorum vesaire diyor. Bunların hepsinin bir mektupta olan ve o mektubun üstüne yazılmış o mektubun altında oynayan görüntüler olduğunu görüyorsunuz. Ve e, film şey diye bitiyor, çamaşır yıkamak sadece kadınların işi değildir. Bütün insanlar çamaşır yıkar diye bitiyor. E, işte burada mesela kendi pazarını, kendi pazarının içinde var olan gerçekliği değiştirmek isteyen, hakikaten gerçek sosyal fayda için çalışan yani pazar faydası e, üzerinden değil, sosyal faydadan e, üzerinden giden bir şeyle karşı karşıyayız. İletişim kampanyasıyla e, tabii hani diyebilirsiniz ki erkeklerin de çamaşır yıkaması ve ee, pazar olarak, genişlemesi Pazar genişlemesi anlamına geliyordur ee, Öyledir zaten o pazar var hani Biz o pazara karşıyız diye o pazar varlığını sürdürmekten e, Kendini alıkoymuyor ee, ama bir de böyle iyi bir e, öbürü de iyi bir örnekti ama o oradaki durumun tersine bir durum yaratmaya çalışan başka bir örneği de ele almış o, olduk. Bu oldukça da ters köşe bir örnek. Ee, bu kampanya filmini internette gönüllü olarak çeviren insanlar var ve hani reklam filmi ama dayanamadım çevirdim deyip paylaşıyorlar. Ee, bu da bize aslında doğru yapılan işlerin nasıl bir kolektivizm ve yayılma olanağı sağlayabileceğini gösteriyor. Aslında ismini vermek isterdik ama kendisine izin alarak <gülüyor> o çeviriyi yapan arkadaşın kendisine izin alarak... Ee, ...yapamayacağımız için ismini veremiyoruz. Evet, yani çok güzeldi. Ben çevirdim diye... ...alt yazıyla Türkçeleştirmiş... Evet. Bulabilirsiniz e, sosyal medyada. Mesele uzun e, sivil toplum kuruluşlarının kampanyalarına zaten e, girecek e, zamanımız yerimiz yok. Yani Birleşmiş Milletler'in e, yaptığı kampanyalar var. Bir, bir pek çok sivil toplum kuruluşunun bu alanda yaptığı kampanya var. Bu hafta sosyal medya, e, sosyal fayda iletişiminde cinsiyetçilik meselesine değindik. Bu örnekler üzerine daha çok konuşulacak şey var. Ama maalesef zamanımız da kısıtlı. E, bu mesele üzerine konuşacak pek bir şey bulamayacağımız günler dileyelim. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kürsemen. Ve yayın masamızda Ferrel Kabil. Hoşçakalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.